Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Siyirt'in Tilo ilçesi Taşbalta Köyü'nde köylüler tarafından nesli tükenmekte olan yaralı bir porsuk bulundu. Porsuk 10 gün süren tedavinin ardından bulunduğu yerden doğaya bırakıldı. Köylüler 10 gün önce ilçeye bağlı Taşbalta Köyü yakınındaki bağda baygın halde yaralı olarak bulmuştu. Bitkin ve halsiz porsuk, Siyirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne teslim edildi. Fakültedeki veterinerler tarafından ilaç tedavisiyle birlikte uygulanan beslenme programı sayesinde sonunda porsuk sağlığına kavuştu. Porsuk tedavisinin ardından özel bir kafese konularak Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bulunduğu yerde doğaya bırakıldı. Yunanistan'da faaliyet gösteren Archipelago Institute of Marine Conservation adlı deniz koruma enstitüsü Esaretten kurtarılan ve canlı olarak kıyıya vuran yunuslar için harekete geçerek dünyanın ilk sabit yunus koruma alanını Lipsi Adası'nda kurdu. Bodrum'a yalnızca 60 km uzaklıktaki adanın kuzeyinde küçük ve sakin bir koyda yer alan yunus koruma alanı kıyıya vurmuş, yaralanmış ve esaretten kurtarılmış yunuslara kapılarını açacak. Uzun süren araştırmalar sonucunda kurulum için Vrolya koyunda karar kılan kurum buraya getirilen yunusların yakın gözetim ve koruma altında tutularak güvenli bir ortamda yeniden avcılık içgüdülerini kazanmalarını ve tekrar denize dönmelerini hedefliyor. Enstitünün araştırma direktörü Anastasia Milou, dünya çapında 2913 yunus çeşitli tesislerde farklı amaçlarla tutsak ediliyor. Biz bu yunusların yeniden denizlere dönmesini istiyoruz. Bu hayvanların son derece zeki olduklarını ve esaret altında acı çektikleri, Bilimsel olarak kanıtlanmış durumda diye konuştu ve şöyle devam etti. Biz büyük bir hedefle yola çıktık ve dünyanın ilk sabit deniz canlıları koruma alanını nihayet Lipsi'de hayata geçirdik. Aynı zamanda 2500 yıldan bu yana Yunusları koruyan bir ülkenin kültürel mirasını gelecek nesillere taşımayı ve başka ülkelere örnek olmayı amaçladık. Yunuslar başta olmak üzere hayvanların ticari ve ekonomik çıkarlar doğrultusunda esaret altında tutulması ve eğlence sektöründe kullanılması dünya çapındaki doğa ve çevre koruma kuruluşlarının tepkisini çekmeye devam ediyor. Yunus parkları ve hayvan siliklerinin yasaklanması için Türkiye'de çalışmalarını sürdüren Yunuslara Özgürlük Platformu da uzun süredir beklenen bu girişimin esaretten kurtarılabilecek Türkiye'deki Yunuslar için çözüm ve bir seçenek olabileceğini belirtti. Bu çok güzel bir haber çünkü şu anda Bodrum'da mesela halen özgürlüğünü kaybetmiş gösteri amaçlı kullanılan yunuslar var. Aynı şekilde böyle başka yunus parkları da var. Buradaki yunusların bir an önce esaretten kurtarılarak Lipsi'de bu güzel koyda rehabilite olmaları mümkün olabilecek. Alman bir spor otomotiv şirketi elektrikli araç üretim takvimini öne çektiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre şirket... 2023 yılında otomobil pazarına 25 elektrikli model sunmayı hedeflemiş. Şirket bu hedef için daha önce 2025 yılını belirlemişti. Yani dolayısıyla 2 yıl daha öne çekmiş durumda. Açıklamaya göre bu modellerin yarısından fazlası ise tam elektrikli araçlardan oluşacak. Bununla birlikte şirket elektrikli araç satış rakamının yılına kadar her yıl %30 oranında bu miktarın artacağını öngörüyor. Bu da iyi haber. Şirket geçtiğimiz yıl 142.000 elektrikli araç satmış. Bir yıl öncenin %38'in üstünde bu rakam ve şirketin bütün dünyadaki toplam satışlar içerisindeki pay oranı ise %6. Tabii önemli olan sadece elektrikli araç değil bu elektrikli araçların kullandığı elektriğin de güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor olması. Birleşik Krallık Avam Kamerası'nda net sıfır karbon emisyonu hedefleyen yeni bir yasa önerisi onaylandı. Yasanın yürürlüğe girmesi için Lordlar Kamerası tarafından da onaylanması bekleniyor. Birleşik Krallık'ta 2050 yılı için net sıfır karbon emisyonu hedefleyen yasa önerisi Ülke Parlamentosu'nun alt kanadı olan Avam Kamerası'nda 24 Haziran'da gerçekleştirilen oturumda kabul edildi. Yeşil Ekonomi'nin haberine göre... Ülkenin başbakanı Theresa May tarafından 12 Haziran 2019 tarihinde parlamentoya sunulan önerinin yürürlüğe girmesi için Lordlar Kamarası tarafından onaylanması gerekiyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle Birleşik Krallık resmi olarak sıfır karbon hedefine sahip ilk zengin ülke olma ünvanına sahip olacak. Ülkede hali hazırda yürürlükte olan 2008 tarihli iklim yasası 2050 yılı için emisyon gerileme hedefini 1990 yılının %86 olarak öngörüyordu. Evet, İngiltere hızlı adımlarla iklim değişikliğine karşı harekete geçmeye başladı. Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılca Köyü'nde özel bir şirketin yapmak istediği jeotermal enerji santraline karşı köylülerin başlattığı nöbet eylemi devam ediyor. Kızılca Köyü Çevre ve Dayanışma Derneği jeotermal enerji santrali yani JES'in ne olduğunu anlatmak için neymiş bu jeotermal isimli bir perdelik oyun Sahneye koyuyor. Kızılcaköy'de direnen kadınlar tarafından hazırlanan tiyatro oyunu bu akşam saat 20.30'da Denizli yolu üzeri esnaf ve sanatkarlar odasında yerleşik Muzaffer İzgi kültür merkezinde sahnelenecek. Oyun ücretsiz olarak izlenebilecek. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Azelianis'ten Uygar Öze ismi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş Gezegenin Geleceği programını sundu. Boş Yaşam İçin Teknoloji